Merhabalar, ben e, Su Hakkı'ndan Akgün İlhan. Ben Nurhan Yecem. Hoş geldiniz programımıza. E, Temmuz 2012'de bir e, Damacana Sularda bir skandal patlak vermişti ve Gıda Güvenliği Hareketi de bir rapor yayınlamıştı Damacana Suların durumuyla ilgili. E, daha önceki bir programımızda da bundan bahsetmiştik. Şimdi diyoruz ki yine e, yaz gelmeden, bir skandal patlak vermeden... Skandal oluşmadan biz yine bu damacana suların durumunu konuşalım. O nedenle de bugün konuğumuz var stüdyomuzda. Gıda Güvenliği Hareketi'nden Mehmet Şensoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Geçen sene bu skandalın ardından bakanlığın yaptığı açıklamalarda şunu ifade etmişlerdi. Bu skandalın nedeni denetimsizlik falan değil. Biz üstümüze düşenleri yerine getiriyoruz ama havalar çok sıcak. Bundan dolayı tüketimde büyük bir artış meydana geldi ve biz bundan dolayı böyle bir skandal yaşadıktan dendi. Evet. biliyoruz ki 2012'den daha sıcak olacak 2013 Tabii. yılı iklim değişikliği, İtlim değişikliği birlikte? ile birlikte ve başka etkenler de var bu sene için uh -huh. bu anlamıyla bu yılda bir skandalla karşılaşmamız olası An gerekli diyeyim. tedbirler <gülüyor> alınmadığı ise ki alınmadığı noktasında biz herhalde bugün <gülüyor> e, gerekli şeyleri Mehmet Bey'den duyacağız. E, evet evet Akgün de söyledi. İlk önce geçen seneki raporu bir hatırlayarak başlayalım. Evet. Mehmet Bey Evet. Hı hı. Siz uzun bir e, çalışma sürdürdünüz, e, özellikle damacana ve pet şişeleri incelemeye aldınız e, ama şebeke sularını hariç tuttunuz ilk raporunuz için. Evet. E, bir Bunun hazırlanma sürecinden başlayalım mı? Nasıl verileri temin ettiniz? Kaç tane e, hı hı. suyu analiz ettiniz? E, analiz değil de değerlendirmeye aldınız. Evet, biz e, yaklaşık e, bir yıl e, çalıştık bu raporu hazırlayabilmek için. Ee, çok e, uzun mesailer harcadık bu iş için. Bir sene Çünkü, sürdü galiba değil mi? Evet. Bir senelik bir süreçten bahsediyoruz. Bir sene evet. sürdü. Çünkü e, biz öncelikle ee, kendi aramızda konuş aramızdaki konuşmalarda e, hangi suyu içmeliyiz e, ne içmeliyiz e, evet. gibi sorulardan hareketle en azından kendi içtiğimiz suları bir incelesek diye düşündük. Sonra da dedik ki bütün e, halk için bir şey yapalım yapacaksak bütün suların e, içeriklerini araştıralım e, halka bir hizmet yapmış olalım e, dedik. Evet. Buradan hareketle çalışmalara başladık ve dediğim gibi çalışmalar uzun sürdü Neticede e, bir rapor çıktı ortaya ve gelinen noktada e, bizim önce şunu söyleyeyim raporumuzun diğer e, açıklamalarla diğer raporlarla veya diğer e, devletin ilgili dönemdeki e, bazı firmaların ismini açıklayarak hmm. e, piyasayı biraz teskin etme çabaları oluştu. Hı hı. Orada o bizim onlardan farkımız e, veya e, bir televizyon kanalında e, sularla ilgili açıklamalar yapılmıştı. Zaten onun arkasından geldi bu hı. açıklamalar. Bizim farkımız şuydu. Biz sulardaki mikrobiyolojik kirliliğin e, kirliliği e, ikinci planda e, tuttuk diyebiliriz. Şöyle bu önemli değil mi? Çok önemli. E, fakat insanlar e, Zaten hep buna bakıyorlar Suyun kimyasından kimsenin haberi yok evet, Ya da kimse evet, evet. suyun Çok kimyasıyla evet. ilgilenmiyorlar Hı -hı. Dolayısıyla bizim raporumuzda insanlar görecekler ki ya, Sularda e, 30 çeşide yakın kimyasal kirlilik var Yani bir sudan bahsetmiyoruz Topla hani ortalama olarak evet. e, Kirlilik çeşitinden bahsediyoruz ha, Analizler daha kapsamlı Yapılmış olsa e, Belki Kirliliği daha fazla çeşit çıkacak? çıkacak ortaya evet. Çünkü Hani analiz yöntemleri şöyledir. Ee, suyun ya yani bir e, maddeyi analiz ederken içinde ne arıyorsanız onu onu bulmaya Hı -hı. çalışırsınız. Dolayısıyla e, varsa vardır, yoksa yoktur. Ama detaylı analizlerde belki daha fazla şeyler çıkabilir. Hı -hı. Deterjanlardan falan hani çok fazla e, yer almıyor raporlarda su analiz raporlarında. Yani evet. o Skandalın patlak verdiği dönemde biyolojik kirlilikten bahsediyorduk. Ama sizin yaptığınız evet. e, araştırmada ise kimyasal ve radyoaktif kirlilikleri aynen öyle. yönelik evet, bir araştırma yaptınız aynen değil mi? Tabii tabii. Biz e, bir de şunu söylemek gerekiyor burada. İnsanlarımız bunu e, bilsinler. Biz herhangi bir suyun e, suyu analiz ettirmedik. Yani <gülüyor> numune alıp herhangi bir yerden veya piyasadan. Suyu, suyu analiz ettirmedik Çünkü analiz ettirmeye kalktığımızda Bir suyun detaylı olarak analizi Kimyasal analizi 4000 liranın üzerinde çıkıyor Sadece bir suy O dönemde evet. Hı -hı. öyleydi Şimdi tam olarak bilemiyorum Dolayısıyla 300'e yakın suyu analiz ettirmek Hani Çok 1 milyon liranın üzerinde Büyük bir bütçe Hı -hı. Biz bakanla Bunların Siz yaptırın Dedik onlar yaptırmadılar çünkü burada parasız hani bizim de bu yeterli kaynağımız olmadığı için Tabii. biz de başka bir yöntemle bu işi halletmeye bu bilgileri edinmeye çalıştık. Suların her yıl analizi yapılır yani detaylı kimyasal analizi yapılır. Mikrobiyolojik analizler 3 ayda bir 6 ayda bir falan yapılabilir veya aylık yapılabilir hı hı. ama her yıl su firmaları kimyasal analiz yaptırmak zorundadır detaylı olarak. Buna e, ruhsatı esas analiz sertifikası e, deniyor. Burada daha ayrıntılı bilgiler var suyun kimyasına yö e, yönelik. Biz bu e, raporları dikkate alarak, e, bu analizleri dikkate alarak raporumuzu oluşturduk. E, dolayısıyla biz hiçbir analiz yaptırmadık. Yapılmış olan... Tamam. Ama analizleri değerlendirdiniz. Tamamen yapılmış resmi analizler. Bakanlığın Şimdi, yaptırdığı. Daha sonra Hı. bakanlık biz raporu açıkladıktan sonra bir açıklama yapmıştı. Bu rapor bilim dışı ve akıl dışıdır diye. <gülüyor> biz de onun, kendi verilerinden yola çıkarak yaptığınız rapora böyle diyorlar. Bundan yani. bir haberlerdi. Çünkü Hı. biz raporların tarih veya sayısını veya Kimin yaptığı bilgisini bizim o hazırladığımız tabloda çarşaf tablomuza yer almamıştı Hemen <gülüyor> arkasından o bilgileri koyduk oraya 4 tane daha sütünü açtık tablomuza <gülüyor> Sağlık Bakanlığı'nın analizi yapan birimi, numuneyi alan birimi, analizin tarihi sayısı gibi verileri de yazdık, açıkladık evet. Dolayısıyla biz herhangi bir analiz yaptırmadık Bu tamamen devletin kendi resmi analizleridir, su firmalarının kendi analizleridir Evet. evet. Bu şekilde ortaya çıktı hemen hemen ve bu süreçte biz bazı bilgi edinme başvurularında da bulunduk. Fakat bunlarda olumlu cevaplar alamadık. Hı hı. Hatta e, bazı cevaplarda devletin mesela e, e, bu yeterli veriye sanki sahip değilmiş gibi bizi il müdürlüklerine e, sağlık Sev il müdürlüklerine yetti, yönlendiriyor. Hı hı. Onlardan öğrenin diyorlar. Onlarda onlarda e, bakanlığa soralım diyorlar. Yani. Hı hı. Böyle şeylerle karşılaştık. Daha e, bu cevaplarda başka şeyler de var. Belki konu sıra gelirse onlara da gireriz. Evet. Ee, Aslında size verilen yanıtlardan bir tanesinde şeydi. Yani yetkilendirilmemiş kimselerin öğrenmesinde kamusal bir menfaat görülmemektedir. Çok ilginç evet. evet. <gülüyor> ya, dehşet bir şey. Daha başka nasıl bir kamusal men menfaat olabilir? Üçüncü bilemedim. kişilerin öğrenmesinde diyor. <gülüyor> evet. Kamusal bir menfaat yoktur diyor. Yani evet. böyle bir cevap var e, gerçekten. Bunun gibi bir de yani bakanlıkın bir çalışmasında suların asla temizlenemeyeceğini bile söylüyor yani. Evet, ona da değinmişsiniz <gülüyor> raporunuzun bir yerinde yani aslında e, kamusal bir hizmet alanı olarak çıkartmış kendi görev alanının içerisinden zaten hani nüfus artışı var suya ulaşımda gittikçe güçlük yaşanmakta bu yüzden de temizliği mümkün değil bu suların ibaresini koymuş evet endüstriyel ve evsel atıklarla kirlendiğini ve artık yeryüzündeki temiz suyu bulmak o kadar kolay olmadığını söylüyor açıkçası evet. ee, bu yani görev ihmali diye düşünüyorum ben bu konuya Tabii. kendi asli Hı -hı. görevini yapmamaktır dolayısıyla Hı -hı. anayasaya da bu aykırıdır çünkü halkın Sağlığını korumakla görevlidir evet, evet. aslında. Koruyamayız diyorlar. Yani evet, Kusura bakmayın koruyamayız. Peki niye oradasınız? O ayrı bir sorun. Bu noktada belki bir parantez açalım. Bilinçli olarak yaptıklarını da düşünüyorum. Yani e, koruma amaçlı, sağlık hizmetleri artık koruma amaçlı olmaktan çıktı. Tedavi, Tedavi hizmetli. Çünkü tedavide değil. para kazanabiliyor. Özellikle. Ama tedavi de yapmıyorlar. Yani yapma Yapında. yapmıyorlar. Evet. Hani ömür boyu bir süreç var. Hmm. Ee, sürekli evet. bu paraya dayalı yani bir Yani koruyucu hmm. sağlık hizmetleri çok ciddi bir biçimde azalmış durumda. Bundan dolayı da hastalık oranları artıyor ve tedavi masrafları da doğal olarak birilerine para kazandırıyor. Evet. Evet. Sular Aynen, bu konuda evet. çok önemli bir yer tutuyor benim hmm. kanımca. Ee, çünkü sularda çok çeşitli kimyasal e, toksik maddeler var. Ee, bunların sayısı onlarca e, var suların içerisinde ve bunların birçoğu kanserojen maddeler e, Mesela diyelim ki arsenikten bahsedebiliriz, siyanürden bahsedebiliriz Yani Hı -hı. sularda bu maddeler var, e, hidrokarbonlar var sularda, petrol türevi maddeler var Evsel ve tarım e, ilaçlarıyla, e, tarım kimyasallarıyla sular kirlenmiş durumda Fabrika, endüstriyel atıklarla diyelim e, sular kirlenmiş durumda. Hatta şöyle şunu söyleyelim. Uzak diyarlardan, dağların tepelerinden çıkan sulardan bahsediliyor. Bu sularda da kirlilikler var. Bunlar Hı, da evet. kirlenmiş kimyasal yollarla. Çünkü suyun bir dağın tepesinden çıkması onun temiz olduğu anlamına gelmiyor. Bunu insanlar. dağını kirletirseniz bilsinler. Da, e, Belki şey dağ için miyim ama e, şöyle diyeyim. Çünkü o su oraya gelene kadar Belli bir mesafe kat ediyor Yerin altında O suyun geldiği noktadan Kirlenmiş olabilir sular Evet. Geldiği yerlerden belki 5 kilometre Uzaktan geliyor su yani yerin altında bir Kat ediyor ve sonra kendi cazibesiyle Yer üstüne hmm. çıkıyor kaynak Suyu olarak yani Ormanların arasından çıkıyor deniyor sular. Bunlar da kirlenmiş peki bunlarda Niye kirlilikler var bu çok üzücü gerçekten Biz temiz su bulamayacak mıyız Yani ne içeceğiz Evet. Bunları düşündüğümüzde gerçekten e, bazen hani söyleyecek kelimeler yetmiyor, evet. e, laf bulamıyoruz ama inşallah Hı -hı. E, kanunlarımızı, yönetmeliklerimizi e, ilgili bakanlıklar düzenleyerek Hı -hı. halka sağlıklı susallarlar. Evet, tamam. Bizler de onları tebrik <gülüyor> ederiz inşallah. İnşallah. <gülüyor> Şimdi, Şimdi bir şarkıyla ara verelim. Çok güzel bir türkü geliyor. Dereler Marsis. yoruklarından dere yelesi kurdum yarum yan bir hırp bulcu kaşurdum oy dereller dereller neler bilirim neler geçti dar yollarımda sevda yüklü senem derenon geloCesi çılca tane yan ağ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 Sevda kayıtsı, gözlerim onu içime. Sevdalı baka yezun. her yana bir dere, denizlere karışır bizim sevdallarımız, nelerde kavuşur? Derenin gelir sesi, çalı katar her yana. Derenin gelir sesi, çalı katar her yana. Abı akan dele anlatur yari bana Abı akan dele anlatur yari bana Abı anlatır dele anlatur yari bana Abı akan Bu güzel türküden sonra devam ediyoruz. Gıda Güvenliği Hareketi'nden Mehmet Şensoy konuğumuz. Evet rapordan bahsediyorduk. Devam edelim Mehmet Bey. Başka neler eklemek istersiniz raporla bahsedilen konularla ilgili? E, raporun hazırlık aşamasında e, bazı e, cevapları arayabilmek için ilgili bakanlığa, sağlık bakanlığına e, sorularımız oldu. Evet. Mesela Türkiye'deki ambalajlı suların toplam ee, debisinin ne olduğunu sorduk. Hatta tek tek firmaları sorduk fakat e, bunlara e, cevap alamadık. Sonra toplam debiyi sorduk. Ne kadar e, debisi var toplam ambalajlı suların dedik. Ve bize verdikleri cevapta 15-11-2012 tarihinde ülkemizde ambalajlı su firmaları toplam debisi piyasa koşullarına göre dolum yaptığından dolayı bilinemez mi dediler? Net olarak bilinmemektedir gibi bir <gülüyor> Cevap söylediler. Yani evet, bu konuda çalışmalar devam ediyor diyor diyorlar. Yani şimdi nasıl bilinmemesinin imkanı yok. Çünkü suların e, analiz raporlarında suyun debisi, kaynağı, kaynak adresi, işletme adresi gibi bilgiler var. Bu ruhsat verilirken bunlar zaten e, biliniyor. Hmm. Yani alt tarafı bu verileri alt alta getirip yani otomatik olarak toplayacaklar. Yani bu kadar basit. <gülüyor> bunu bile yapmadılar. Bu bilgileri e, vermediler. Biz bunu neden sorduk? Çünkü acaba bu su firmaları kaynak sahip oldukları kaynakların e, kapasitesinden fazla su, dolu su satıyorlar hı. mı acaba satabiliyorlar mı yani tabi bunun için e, ilgili firmaların satış bilgilerini de e, bilmek gerekiyor hı hı. bu konuda e, ama bunlar tabi devletin bu konuları e, üzerinde iyice çalışması gerekiyor çünkü bunlar göz ardı edilebilir ed edilebilecek e, türden durumlar çünkü ee, öyle firmalar var ki e, debisi yani 0.4 litre gibi debisi olan firmalar var hani 0.3 gibi yani saniyede debi dediğimiz rakam ise buradan söyleyelim saniyede e, kaynaktan bir saniyede çıkan su hı, miktarı, miktarına mi? evet. debi diyoruz hı hı. bir anda o saniyede çıkan su miktarına dolayısıyla e, yeterli kaynağı sahip olamayabilir firmalar, fakat bundan fazla satış yapabilirler. Dolayısıyla o aradaki farkı nereden dolduruyorsunuz diye evet. bir soru geliyor aklımıza. E, Tabi. Dolayısıyla bu, evet. bu tesislerde başka sular bulundurulabiliyor mu? Rusat evet. alınan su haricinde. Bunlar önemli. Bunun haricinde e, bu çok önemli bir konuydu suların e, debisi. Bunun evet. haricinde e, sulardaki kimyasallardan bahsettik biraz önce toplam 30 çeşide yakın kimyasal e, bizim hı hı. en azından raporlardan e, gördüğümüz kadarıyla ortalama olarak söylüyorum hani bir suda bir suyu kastetmiyorum ben 30 çeşide yakın kimyasal kirlilik olduğunu e, söyleyebiliriz hı hı. ve e, bu, bu e, sularla beslenen insanlar ya da su bir besin maddesidir bu suyu içen bebekler çocuklar yavrularımız nasıl sağlıklı olacaklar? Evet. Bu e, üzerinde çok düşünülmesi gereken bir şey. Tarım kimyasallarından tarım ilaçlarından ve gübrelerden e, suların kirlendiğini söyledik. Türkiye'de hemen hemen nitratsız su kalmamış durumdadır. Evet. Şey yani, da, evet. evet. Hemen hemen biz nitratlı suya pek rastlamadık. E, verilerine ulaştığımız e, firmaların içerisinde. Belki birkaç tane Bir elin parmaklarını geçmeyebilir hı hı. Dolayısıyla e, e, Sular e, kirlenmiş durumda Ancak temiz su yok mu Bunlara da e, gelebiliriz Evet, evet. Bir, Ben şey de merak ediyorum Hani e, Bir de raporda yine şeyden bahsediliyordu Siz hangi firmalar e, Mesela hala işlemeye devam ediyor İşletmeye devam ediyor hangileri değil Orada da bir takım farklılıklar görülmüş Yani kimi e, su firmaları Kapanmış. Artık çalışmıyorlar. Değil. Faaliyette evet. değiller. Kimisi de Bunu tam var Ama Kimisi de listede yok ama aslında var. Evet. Mal sürmüş ama listede olmayan firmalar var. Evet. Bu evet. ruhsatsız iş için? yapıyor anlamına mı geliyor? Bunu söyleyelim hemen. Ee, biz bu raporu, raporumuzda temel oluşturan e, listeyi Halk Sağ Sağlığı Kurumu'nun internet sitesinde var. Hala insanlar görebilirler. Fakat Hı -hı. bu rapor bizim e, hazırladığımız listedeki liste değil çünkü değişti daha sonra Hı -hı. düzenlemeler yapıldı şu anda yeni liste var orada bizim dönemimiz bu düzenlemeyi sizin e, raporunuzdan sonra mı yaptılar Tabii daha sonra yapıldı Hı -hı. şeyleri tespit edebildiniz mi peki hani siz ilk rapor hazırlarken kimi firmaların işte e, o listede olmadığını bazıları çıkartılmış, çıkartılmış mı çıkartılanlar var ilave edilenler var hani bizim Hı -hı. de göremediğimiz e, firmalar varmış yani olabilir Hı -hı. çünkü ...piyasada yok... ...ruhsatı da hani şey yok... ...listede yok... ...piyasada evet. satılabilir... ...biz bunu bilemeyebiliriz yani... Hı hı. ...uzak yerlerde olabilir... ...başka illerde sular olabilir... Hı hı. ...dolayısıyla şunu demek istiyorum... ...bazıları suda çıkartılmış ama... ...bizim gördüğümüz şey şuydu... ...listede olup da piyasada satılmayan... Hı hı. ...sular da var... Hı hı. ...listede olmayıp da... ...piyasada Mesela satılan... Hı hı. ...sular da var... ...bunlar ruhsatsız olarak mı iş yapıyor diye bir soru sordunuz. Burada ruhsatsız demeyelim ama listeyi almamış olabilirler. Yani ruhsatsız su değil bunlar. Ama alacak. burada da çok büyük bir denetim eksikliği var gibi yani, görünüyor. Yani evet, şimdi liste, yani. Listesini de hazırlayamam. Da liste bile yok ortada yani. doğru o, o günkü evet. liste elimizde. E, o zaman 200 242 tane kaynak suyunun ruhsatı e, almış firma var mı? Şu anda 245 tane bu sayı. Hı. Evet. Ee, buradaki sorun listenin sağlıklı olmamasıydı ha, suların ruhsatsız e, olup olmaması konusunda çok fazla bir şey e, söyleyemeyiz buradan. ama yani bu azından... bir olasılık olarak karşımıza duruyor değil mi yani sonuçta bir şirkete su satma ruhsatı veriyorsanız bunu kamuoyuna da açıklıyor olmanız Tabii. lazım bir Şef listeniz varsa kelimin. o listeye koyuyor olmanız elbette, lazım elbette. yani bürokratik bir işlem değil bu Birisine evet, izin veriyorsunuz bilgisayarıda işleyeceksiniz. Yani. E, İşlememediğiniz durumunda ise akıllara ilk gelen şey budur. Çok doğru evet. söylüyorsunuz. Gerçekten Hı. de öyle olmalı ama maalesef Hı -hı. listesi bile sağlıklı değil bakanlığı. Sağlık bakanlığı. mı de sağlık bakanlığı. Evet gerçekten Bir de şey konusu var. Hani bu e, suların temiz olması yeterli mi acaba? Bir suyun iyi bir su içilebilir bir su olması için. Bu su temizdir demek yeterli mi? Yani sular nasıl temizleniyor? Suyun kalitesi sadece suyun temiz olması anlamına mı geliyor? Onunla da ilgili biraz konuşalım. Evet, e, şimdi e, suyun e, önce şunu söylemek gerekiyor burada Türkiye'de üç çeşit su ruhsatı veriliyor e, firmalara su e, işlet su işi yapmak isteyen tesis kurmak isteyen firmalar 3 çeşit ruhsat alabiliyorlar. Yani bir firma bir çeşit alıyor diyelim ki ya da bir su ancak bir ruhsat alabilir bir çeşit. Bunlar Hı -hı. kaynak suyu. İçme suyu ve doğal mineralli su olarak ruhsatlandırılıyor sular. Evet. Doğal mineralli sular e, yapısında e, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi değerli mineralleri de taşıyan, e, hı hı. yanılmıyor isem 50 mg'ın üzerinde mineral e, veya civarında mineral taşıyan sular. Litre başına mı? Yani, litre evet. Hı hı. evet. E, zengin mineralli sular var. Bunlar maden suları diyebiliriz. Bu bizim konumuzun dışında. Hı, hı. Kaynak suları var e, Türkiye'de. Bu Kaynak sularında da mineral olabilir fakat düşük olduğu için belki ellerin altında diyelim toplam mineralizasyon hı, değeri. Olduğu için bunlar e, mineral su ruhsatı alamıyorlar. Hı hı. alamıyorlar. Evet. Ama az bir miktar olabilir. Bunun dışında bir de içme suyu ruhsatı veriliyor. Bu içme suyu ruhsatı e, ruhsatları ise e, iç, işlenmiş su e, kategorisindeki sulardır. Bunu halkımız çok iyi bilmeyebilir. Evet, ondan Çünkü sanıyoruz. Bu sular e, mekanik ya da insan gücüyle çıkartılan veya makine gücüyle çıkartılan pompalarla çıkartılan kuyulardan çekilen sular yer altında e, ve e, içmeye uygun olmadığı için içilece hale getirilen e, mineralizasyon değerlerinde yapay ayarlamalar yapılan ve ters ozmoz sisteminden geçirilen e, işlenmiş sulardır bu sular. Hı hı. Fakat üzerine içme suyu yazarak e, halkın e, bir nevi e, yanıltıldığını düşünebiliriz. Çünkü halk bunu içilecek su olarak adedebilir. Hı hı. E, esasında buna işlenmiş su demek daha doğrudur hı hı. diye yani, düşünüyorum. Ben. Evet, i̇şlenmiş su denmesi gerekirken içme suyu deniliyor. Ve aslında bu kuyu suyu ve içinde yeterli miktarda e, mineral olmayabilir veya mi, e, mineralleri fazla olabilir. Onlar da sonradan ayarlanıyor. Bu suyun. Ayarlanıyor Hı -hı. ve İşlemci yani suyun. mevzuata uygun hale getiriliyor su. Evet. Hı -hı. Esasında uygun değil. Doğal olarak değil ama getiriliyor insan eliyle. E, tabii birçok e, parametresi çok yüksek olabilir. İçime uygun olmayabilir. Evet. İşleniyor su bir takım mebranlardan geçiriliyor. Hı -hı. Fitrelerden veya e, arıtılıyor ters olma sistemi dedik demin. Dolayısıyla suyun yapısı değişmiş oluyor. E, Hı -hı. Değişebilir. Su daha fakirleşebilir. E, yani bu sular içime çok uygun sular değildir. Hı hı. Dolayısıyla e, kaynak suyu ve doğal mineralli sulara yönelmek gerekir. Onların içinde de doğal mineralli sular e, hı hı. insan e, beslenmesi için daha uygun çünkü içindeki iyonize mineraller insanın e, hı hı. insan metabolizmasının çok çabuk olarak e, metabolize hı hı. edebileceği, sindirebileceği minerallerdir ve ee, i̇nsan bugün e, kalsiyumu birçok ülkede sulardan karşılıyorlar Hı -hı. Ya insanlar. Evet. E, dolayısıyla biliyorsunuz e, ileri yaş özellikle kadınlarda Hı -hı. kemik erimesine e, osteoporoz çok e, aşırı artmış durumda. E, hatta e, yani çocuklara da hep hani süt için falan denir bilirsiniz yoğurt evet, için falan evet. denir. Fakat Kalsiyonu kimse evet. su için demiyor <gülüyor> bu açıdan. Bizim e, suyumuzda yok kalsiyum. O yüzden Su çok, çok önemli bu açıdan. <gülüyor> evet zaten şey deniliyor hani Türk damak tadı da yumuşak evet, diye yumuşak. tabir edilen asidik suyu tercih ediyor falan diyorlar. Bizim sularımız çok yumuşakmış. Daha sert olması gerekiyor ama içimi daha kolay olduğu için. Evet. E, öyle alıştırıldığımız için belki. De bu konuda bir düşme. iki cümle etmek isterim. Tamam. Çünkü he, suların pH'ı konusundan bahsediyorsunuz siz. Evet. evet suların pH e, değeri, ya pH skalası 1 ile 14 arasındadır. 7 nötrdür. 7'nin altı asidik oranının yüksek olduğunu ha, yüzün gösterir. Yüzün suları öyle. Asidik evet. kaydığını gösterir ve daha Hı. yumuşaktır bu sular. Ee, 7'nin üzerindeki suların özellikle 8,5-9'a kadar olan suların Hı. içilmesini tavsiye ediyorum ben insanlara. 8,5-9 Yani 8,5 7 ile 8,5 arası ha, sular evet. daha uygundur Hani çok yüksek bazik sular da içilmemeli evet. Bunların asidinin yüksek olması gibi bazın da yüksek olması iyi değildir Dolayısıyla 7'nin üzerindeki o suları insanlar içsin diyorum ben buradan hı hı. Ee, Bilirsiniz ki hastalıklar asidik ortamda gelişir insan hı hı. vücudunda Aside yatkınlık hastalıkların hı hı. gelişmesi için uygun bir ortamdır Zaten biz o e, durumu vücudumuzdan uzaklaştırmak için e, daima mücadelemiz o şekilde oluyor. E, günlük beslenmelerimiz öyle olmalı. Ve alkali ortam e, sağlık e, ortamı anlamına gelir. Suyunuzu da alkali e, olarak tüketirseniz e, diyorum e, insanlara. Evet. sağlıklarını korumak için bir nebze çaba göstermiş olabilirler. Su çok önemli diyorum ben. Evet, su hayattır. <gülüyor> evet. Evet. Şimdi bu haftalık bu kadar diyoruz. Gerçekten çok değerli bilgileri bizimle paylaştı Mehmet Bey. Evet ve bunun dışında gelecek hafta da bu programa devam edelim diyoruz. Bu rapor yayınlandı. Bunun üzerinden neredeyse bir sene geçti. Bu bir senenin sonunda acaba neler değişti? Gerekli önlemler alındı mı? Ne gibi gelişmeler oldu? Onlardan gelecek hafta bahsedeceğiz. Evet, haftaya Te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.